Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Aslında birçok şahit var. Yaptığımız her anı yazan, kaydeden. Bu şahitlerden bir tanesi bizim kendi gözlerimiz. Digeri diğer insanlar. Çoluğumuz, çocuğumuz, akrabalarımız veya hiç tanımadığımız insanlar. Başka şahitler arıyorsak melekler de var. Ve en büyük şahit olarak her şeyi gören, bilen, duyan, kendisinden hiçbir şeyin gizlenemeyeceği, kalplerimizde yazılı olanı, düşüncelerimizi bile bilen, sonrasını biz bilemiyoruz ama bir dakika sonra, on sene sonra ne yapacağız buna da bilen ve şahit olan Rabbimiz Celle Celaluhu var. Bugünkü programımızın ismi de böyle. Oysa, Melekler de şahitti. Biliyorsunuz Allahü Teala'nın kullarının ne yaptıklarını çok iyi bildiği halde, onların durumunu kullarının durumunu meleklere sorması, namaz kılanlara nasıl şahitlik yaptıklarını bizzat meleklerin kendilerine söylettirmek için hadis melekleri var. Gece ve gündüz şeklinde ikiye ayrılıyorlar. İki grup halinde nöbetleşe olarak bizi sürekli kaydediyorlar. Ne yaptığımızı ne ettiğimizi. Sabah namazı ve ikindi namazında görev değişikliği oluyor. Sabah vaktinden ikindi vaktine kadar ayrı bir melek grubu, ikindi vaktinden tekrar sabah vaktine kadar yine görevli melekler bizi her anımızı kaydediyorlar. Her anını aslında Rabbimiz Celle Celaluhu en iyi bir şekilde bildiği halde şahit olarak melekleri tutuyor. Kardeşlerim, Yüce Allahu Teala'nın şöyle bir sualine, Benim kulum bugün ne yaptı? Bunun cevabı işte o meleklerin günde iki kez verdikleri raporda. Nasıl bir rapordur bu? Hangi yazıyla yazılıyor? Bunlar nerede biriktiriliyor? Bildiğimiz dosya şeklinde mi? Bunları hiçbirimiz bilemiyoruz ve belki de bilemeden öleceğiz. Ama bunların hepsini ne? Nerede? Ahirette kavuşacağız. Bakalım nasılmış? Dünyada cevabını bulamadığımız, merak içinde kaldığımız suallerin tamamı orada cevap bulacak. Evet, ne kadar... Aslında düşünmediğimiz, aklımızın ucundan bile belki geçmeyen bir hadise değil mi? Günde iki defa bizimle ayrıntılı olarak raporlar sunuluyor. Bizim yanımızdan ayrıldıklarında yine boş kalmıyoruz çünkü görevlerini diğer meleklere devrediyorlar. Acaba namaz kıldı mı? Acaba bugün, hayır ve hasenatta bulundu mu? Veya günah işledi mi? Gıybet etti mi? Bugün ne yaptı? Haksız yere acaba birisini mi öldürdü? Komşusu hakkında bir iftira mı attı? Bu raporların içerisinde acaba bizim kayda değer nemiz var? Bunu düşünmek lazım arkadaşlar. Bugün şu sıralar mesela gündüz saatleri. Diğer bir melek grubu, ben bu radyo programını sunmaya çalışırken mikrofonun karşısında da, siz de güzel güzel dinlerken, belki araç kullanıyorsunuz veya yatağınıza uzandınız veya veya veya. Hiçbir boşluk yok. Ve bütün yaptığımız, ettiğimiz bu raporlar, hiçbir ayrıntı atlanmaksızın. Rüşvetin, Tanadığın şunun bunun geçmediği, itibarın olmadığı yerde. Meleklerin bu raporlarında geçiyor. Biliyorsunuz hepimiz bir yolcuyuz burada. Yolumuz belli, gideceğimiz yer belli. Yola koyulmak, yolda olmak lazım. Oyalanıp yolu uzatmak anlamsız unutup yoldan çıkmak bir felaket gibi sanki. Ama vaktin de bir sınırı var. O meleklerin her anımızı kaydettiği gibi, mühlet dolmadan gideceğimiz yere varmak lazım. Ve şunu iyice bir düşünmemiz lazım. Benim acaba ilk melek grubunda, sabah vaktinden şu ikindi vaktine kadar, artılarım neler, eksilerim neler oldu? Boşu boşuna yaptığım, gereksiz işlerim mi oldu? Acaba konu komşunun perdesiyle, koltuk takımıyla, yeni aldığı cep telefonuyla veya kıyafetiyle mi ben bu saatleri doldurdum? Acaba benim yüzüme çarpılıp atılacak, buruşturulup şöyle bir kenara atılacak, bu ne biçim bir amel defteridir bugün için? Deneyecek bir şey mi yaptım? Acaba neler yazılı? Halbuki bu benim için bir muallak değil. Çünkü insan ne yaptığını bilir. Başka insanların amel defterinde neler olup bittiğini önemseyecek halde değiliz. Biz biliyoruz zaten ne yaptığımızı. İşte o yüzden. Yol kenarında, biz yolcuyuz dedik ya şu anda. Yol kenarında birçok şey görüyoruz. Şu dünyayı bu yola benzettik. Birçok çarşı pazar var. Altınlar var. Lüks içerisinde yaşamak var. Odaların daha da geniş olduğu evlerde yaşamak var. Şu şu kumaştan işlenmiş çok güzel. Efendim kıyafetler var. Tatil beldeleri var. Belki hayatımız boyunca bir kez canlı olarak gözümüzle göremeyeceğimiz yerler var. Ah! oralara bir gitsem de veya şu şu şu imkanlara sahip olsam diye inanın en güzel tatil beldeleri en güzel manzaralı yerler en güzel odalar en güzel yiyecekler dünyada ne bizi ahirete giderken engelliyorsa en güzelin en güzeli cennette var yolun sonunda var en güzel dostlar da orada en güzel sohbet, ilim meclisleri de orada. Muhabbet meclisleri artık oralar. Gaspın, hırsızlığın olmadığı, iftiranın, kıskançlığın olmadığı en güzel yer oralar. Bunu bildiğimiz halde, kardeşlerim, Boş ve manasız işlerle hayatımızı sürdürdüğümüz çok oluyor. Buna, malayani deniyor yani boş hiçbir faydası olmayan bir nisyan aslında yani bir insanın Allahu Teala'yı kendisini ve vazifeleri nelerdir bunları unutması kendini kaybetmesinin bir işareti diye biliniyor. Hayatımızda acaba boş vermemiz gereken ama maalesef amellerimizi sıfırlayan Vakitlerimizi öldüren, bizi tembelleştiren, içi boş bir teneke haline getiren bu boş işlerimiz hangileri? Biraz da ondan bahsedelim bugün değil mi? Hazır meleklerin dolu dolu böyle, artı artı puanların verildiği, aferinler aldığımız bir amel defteri istiyorsak, günde iki kez, nelerden uzak kalmamız lazım? İlk önce bir yardım alalım. İmam-ı Gazali... Allah Teala rahmet eylesin. Bu konuda çok önemli ve faydalı olacağını inandığım bir katkı yapıyor programımıza. Diyor ki: Mesela yoldan geçen birine hiç üzerine vazife değil. Sırf laf olsun diye "Kimsin sen? Nereden geliyorsun? Veya nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın burada?" gibi soruları sormak diyor boş bir iştir. Malayanidir. Ya da tam tersine diyor, lüzumlu bir iş var, evet senin, konuşman gerekiyor. Ama bu sefer çok fazla konuştun, yani gereğinden fazla konuştun. Karşıdakinin hem kafası şişti, hem sen vaktini boşu boşuna harcadın. Daha kısa anlatmak, işin özetini sunmak lazımken, bu imkan dahilindeyken bunu yapmadın. Bu uzatılan her kısım boş iş olarak geçiyor. Ne kadar ilginç. İşte dinimizde yapılması men edilmiş, fayda vermeyen oyalanmalar, eğlenceler boş işlerden. Faydalı olduğu düşünülen oyunlarda dahi mutlaka tabi belli bir dikkate alınması gereken değerlendirmeler de var. Mesela bir insanın çoluğuyla çocuğuyla piknik yapmasında herhangi bir mahsur var mı? Hayır, bu da gerekli. Lakin burada gereğinden fazla... Vakit ayırırsak eğer, örnek, namaz vakitlerini unutacak hale gelirsek, bu sıkıntıdır artık. Bu hatta boş işlerden, malayaniden daha büyük bir sıkıntıyı getirir. Çünkü farz olan bir şeyi artık unutmak, onu ikinci plana atmak vardır. İşin özü şu aslında, neden bu faydasız ve gereksiz işler bu kadar bizi yoruyor? İslam'a göre boş zaman diye bir anlayış yok arkadaşlar. Bugün birçok defa duymuşsunuzdur. Boş zamanlarında ne yapıyorsun? Değil mi? Boş zaman diye bir şey aslında yok. Bugünkü programı dikkatle dinlediğiniz zaman siz de hak vereceksiniz. Gerçekten olmamalı daha doğrusu. E bu can sıkınlığı neden oluyor derseniz, onun da bir anlam ve terminolojisi var. Bugün... Neyle başladık? Allahu Teala melekler gönderiyor bize ve her yaptığımız santim santimine, saniye saniyesine kaydediliyor. Hiçbir şey atlanmıyor demiştik ve bu raporlar melekler bunları hazırlıyor. Efendim, sabah vaktinde ve ikindi vaktinde yer değiştiriyorlar görevli melekler demiştik. İşte İnşirah suresinin 7 ve 8. ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu bu mevzuyu bize şöyle buyuruyor. Kerim olan kitabında. Bir işi bitirince hemen başka bir işe giriş. Onunla uğraş. Hep Rabbine yönel ve ona yaklaş. Bugün can sıkıntısı dediğimiz. alıyorum, canım çok sıkılıyor. Yapacak bir şey bulamıyorum. Sözlerini çok duyuyoruz. Özellikle çocuklarımızda bu oluyor. Sanki 70-80 yaşına gelmiş insanlarmış gibi. Bazen e, rastlıyoruz bunları. Oğlum neden suratın asık? Kızım niye üzgün duruyorsun falan? Böyle bir isteksizlik, ergenliğin getirmiş olduğu belki hormon dengesizliği olabilir vesaire Hep aynı şeyler oluyor. Can sıkınlığı. İşte bu can sıkınlığı ve boş zamanı eğer biz düzgün bir şekilde müdahale edip de Tamir edemezsek bu hastalıklı yapı bizi bozuyor ve meleklerin maalesef ah, ahirette kullanılmak için Allahu Teala'ya ilettikleri o raporlarda biz hep olumsuz karnelerle gidiyoruz. Bugünün karnesi diyelim 365 tane karne var bir senede bugünkü karnemiz nasıl ailesine hanımına çoluğuna çocuğuna nasıl davrandı. Teşbih olarak söylüyorum. Veya namazlarını kıldı mı? Ne kadar önem verdi ya da? Bugün Allah rızası için ne yaptı? Çalışırken kaidelere uydu mu? Yalan söyledi mi evvela? Değil mi bir esnafsa mesela? Gibi gibi. İşte bir işi bitirince hemen başka bir işe geçmek de insanın canının sıkılmaması için bire birdir. Biçilmiş kaftandır. Madem çocuklardan bahsettik, öfleyen, pöfleyen, hayat enerjisi bitmiş, yürüyen tabutlara dönmüş yavrularımızdan bahsettik. Bir öneri, bir tavsiye olsun. Hanım kardeşlerimiz, evlatlarını, tabii kız evlatlarından bahsediyorum. Kendi ev işlerine yardımcı olarak kullanabilirler, öğretebilirler, bu zamanı paylaşabilirler. Emir vererek, bağırarak, çağırarak değil ama artık sen maşallah, aa işte abla oldun, e, kocaman... İnsan oldun şöyle şöyle. Aferin kızım. Hadi bak, bana bakalım yardım et gibi. Erkekler de yine evlatlarına, oğullarına bir iş versinler. Baktınız can sıkıntısı diye bir şey oluyor. Hemen eller cep telefonuna veya televizyona gidiyor. Ona bir görev verebilirsiniz. Üzülmez. Üzülse bile onun eğitimi için olduğunu düşünün. Siz canınızı üzmeyin. Çocuğunuzun Yorulsa da ölmediğini göreceksiniz Allah'ın izniyle ve çok fazla canı sıkılmayacaktır. Biz büyükler de işte hobi dediğimiz, faydalı eğer çalışmalarsa bunlar, bunlara yönelmek zorundayız. Bir insanın esas işinde yorulduğu zaman dinlenmek için meşgul olduğu hobiler var. Müslüman bir gencin Allah katında meşru sayılmayan bir hobiyle meşgul olmasını zaten bugün konuşmuyoruz. Yararlı olan, efendim, insana, başka insanlara da faydası olan, zararı olmayan bir hobiyle meşgul olmakta fayda var. Zaman israfı olmaması gerekiyor. Dolayısıyla insanlar alışkanlıklarını kendileri oluşturur arkadaşlar. Ama daha sonra biz bu alışkanlıkların esiri olmuş oluruz. Çocukluğumuzdan beri bazı alışkanlıklarımız vardır. Bu sofrada olur, yemek yeme alışkanlıkları vardır. Çok affedersiniz, tuvalette bulmaca çözmekten tutun da cep telefonuyla yarım saat 40 dakika kalmak veya duş yaparken suyun şakır şakır efendim döküldüğü, tonlarca suyun heba edildiği yarım saat yine 40 dakikada bir türlü banyodan çıkmayan bir çocukluk çağımız var mıdır? Bu ilerleyen yaşlarda devam eder. Tekrar ediyorum, alışkanlıklarımızı her birimiz kendimiz oluştururuz ve bu belli bir yaştan sonra artık durur, alışkanlıklarımızın esiri olmuş oluruz. Merakla başladı, birinden özendik, şu oldu, bu oldu ama bu artık bizim için bir basma kalıp olmuştur. Tekrar ederiz, canım sıkıldı deyip öfleyen pöfleyen çocukta da aynıdır. Bir hanım kardeşimizin veya bir ve beyefendi kardeşimizin işten geldi veya hanım kardeşimiz bir işini bitirdi diyelim. Şöyle oturalım bir televizyon izleyelim ya nasıl olsa yapacak bir işimiz yok demesi de aynıdır. İnsan boş zamanlarında ne yaptığını mutlaka iyi düşünmelidir. Bugün şöyle karşı karşıya bir sohbet etseydik sizlerle ben sorsaydım siz cevap verseydiniz deseydim ki Efendim kitap okuyor musunuz? Günde ne kadar kaç sayfa kitap okuyorsunuz desem zannediyorum çoğunluğumuz hiç kitap okumuyorum diyeceğiz. Veya 2-3 satır diyebileceğiz bilmiyorum. Ama bu bizim için büyük bir tehlikedir. Mesela o kadar çok faydalı kitaplar var ki ayrıca kitap okumanın o kadar beynin gelişimi için yararı var ki. Hem gözümüzle takip ediyoruz. Gözümüzle takip ettiğimizi aklımıza kaydediyoruz ve zaman bu şekilde hele hele okuduğumuz faydalı bir şeyse zaman hayırlı bir şekilde dolmuş oluyor. Aynı zamanda beynimiz bir şeyle meşgul oluyor. Bu da şuna benzer. Deniz yıldızları var. Ülkemizde bilmiyorum bunlardan bulunuyorum ama belgesellerde izlemiştim. Deniz yıldızları dalgalı denizlerde kenara. Yani kumsala çarpıyor. Bakmışlar bir tanesi efendim. Geliyor oradan dökülen kumsala gelen yıldızlardan tutabildiğini alıyor, geri bırakıyor. Yeni bir dalga geliyor, yeni deniz yıldızları sahile vuruyor. Tekrar onları toparlıyor, atıyor falan böyle. Bunu izleyenlerden bir tanesi de geliyor ya diyor, kusura bakmayın ama diyor. Siz deli misiniz diyor ya. Ne oluyor? Neredeyse diyor on dakikadır buradayım sizi izliyorum diyor. Ya siz deniz yıldızlarının hepsini denize dökemeyeceğinizi bildiğiniz halde. Ya ne yapmaya çalışıyorsunuz? Boş verin diyor ya. Size ne deniz yıldızlarında? O da ne diyor biliyor musun? Evladım diyor. Nefsim beni meşgul edeceğine ben nefsimi meşgul ediyorum. Yani oturup da köz kös diyelim aklıma kötü bir anı geldi veya hatırlamak istemediğim, bana zararı dokunduğuna inandığım acı bir tecrübe var. Bu sahile bakarken onu düşüneceğime hem vücudumu hareket ettiriyorum veya toparlayabildiğim kadarını toparlıyorum yani elimden geleni yapıyorum. Bu aslında bugünkü programımız için önemli bir örnektir. Nefis meşguliyeti diye bir şey var. Erkekler için ve hanımlar için bu konuyu ikiye ayırabiliriz. Eğer hanım kardeşlerimiz evde ee, duranlar olarak Yani çalışmayan hanım kardeşlerimiz erkekleri de çalışan olarak Bakacak olursak diyelim Sabah bir kişi erkek Evinden çıktı işe geçti Ne kadar çalıştı 8 saat 9 saat Çalıştı evine geldi Bir şekilde dünya görüşü olarak Efendim o kişi Boş bir vakit harcamadı Diye görüyoruz bu sefer kadın ne olarak Görünüyor boş vakti var çünkü Evde oturuyor diye görüyoruz halbuki iş çok farklı ev hanımının bir başka ev hanımından da farkı olduğu gibi gerçekten de zamanını boşa harcayan bir erkekle boşa harca, harcamayan zamanın kıymetini bilen bir adam arasında büyük farklar var. Çünkü bazı ev hanımları var. Temizliği, çamaşırı, bulaşığı, yemeği, koşturduğu gibi evin düzenini aynı zamanda yine bugün ben acaba kitap okuyabilir miyim diye düşünür. Bugün acaba benim Raporlarımı yazan, sabah ve ikindi vaktinde gelen, yer değiştiren melekler neler yazıyor? Bugün bir sayfa Allah rızası için bir kitap okusam veya Kur'an-ı Kerim'den şöyle iki üç satır okusam veya salavat çeksem diye düşünen hanım kardeşlerimiz de var. Yani onca işin yoğunluğunda ve ev hanımlığı da başlı başına zaten bir yüktür, bir iştir. Tam tersine geçelim. ''Ben 8 saat, 9 saat çalışıyorum zaten, boş vaktim yok.'' diyenler için. Acaba o iş yerinde kaç saat film izlendi, oyun oynandı veya gereksiz meşgaleydi bu? Bu kişiden kişiye değişiyor. O yüzden ev hanımları şöyleydi, çalışanlar böyleydi diye bir ayırımın olmayacağını tekrar bugün altını çizmiş oluyoruz. İnsan insana benzemez. Beş parmağım, 5'i de bir değil. Bizler neler yapıyoruz? Dinlenme zamanlarımızda faydalı kitaplar okumuyoruz arkadaşlar. En büyük hayatımızda yanlışlardan bir tanesi bu. Bilgisayar oyunları, internet, whatsapp, youtube'u, şu su bu suyla birçok meşgale var. Ve vakit israf ediliyor. Aynı kalitede yaşayamıyoruz. Lakin faydalı işlerle meşgul olan bir kişi... Hem bu dünyayı hem de ahiretini zenginleştirebilir. Bir örnek verelim. Burada kardeşlerimizle beraber bizim bir okuma vaktimiz var. Beraber işte mescide gidiliyor namaz kalındıktan sonra. Bazen sohbetler açıyoruz. Müsait olduğumuz zamanlar ama mutlaka bir şeyler okumaya çalışıyoruz. Buradaki kardeşlerime de elhamdülillah görüyorum güzel getirileri oluyor. Tavsiye etmemiz lazım okumayı. Yani ne gerek var şimdi? Ya 10 dakikamız yok mu? 10 dakika elimize bir eser alsak güzel bir eser olsa bu, tarih olabilir, belgesel olabilir, dinimizi öğreneceğimiz bir şeyler olabilir, siyer olabilir, değil mi? Şimdi bunu okuduğun zaman, üç sayfa okudun, iki sayfa okudun, senede de iki sayfalı günlük ne ediyor? 750, 800 neredeyse 800'e yaklaşan bir Sayfa ediyor. Kalın bir kitabı bitiriyorsun günde iki sayfa okusan. Demek ki bu bizimle alakalı bir şey. Yani bugün burun kıvırdığımız ama ne ne, onla uğraşacağım dediğimiz şeyler yapılmadığı için bu hale geliyor. Arkadaşlar Mevlana Kudse sürruhu diyor ki tatlı sözlü fakat sert huylu bir kişi yol üstüne dikenli bir çalı dikmişti. Belki bilenler vardır. Yoldan geçenler diyor onu ikaz etti. Bak arkadaşım sen yanlış yapıyorsun. Bu insanlara zarar verecek. Bunları lütfen söker misin? Dinlemedi kimseyi. Ha ha dedi geçiştirdi. O dikenli çalı her gün güneşi görüyor. Bazen tabi yağmur yağıyor, sulanıyor falan büyümeye devam ediyor. Kocaman kocaman oluyor. Halkın ayağı artık diken yarasıyla donmuş. Oradan geçerken ayakları takılıyor. Elbiseleri yırtılıyor. Yalın ayak gezen yoksullar var. Onların ayakları da kan revan içinde kalmış. En son o zamanki vali demiş ki, o adamı çağırın bana bakayım ben görüşeceğim onunla. Çağırıyorlar. Sen diyor böyle böyle diyor tam milletin diyor geçtiği yere Böyle dikenler falan mı ektin? Niye, temizlememişsin doğru mu? Doğru diyor. Bunları diyor derhal sökeceksin. Emir veriyor vali. Tamam diyor o adam. Bir gün diyor sökeceğim. Bir müddet yarın öbür gün şu zaman diye vaat vaat vaat verip duruyor. Tabi bu müddet içinde dikenler öyle bir kökleşmiş ki bir gün vali demiş, ey demiş sözünü yerine getirmeyen, sözünde durmayan adam. Gel bakalım, buyruğumuzu sürünceme de bırakma, işi yerine getir. Zararlı çalıyı diken o adam, efendim demiş, önümüzde hayli günler var. Merak etmeyin, ben günün birinde mutlaka bunu sökeceğim. Vali demiş ki, bey adam. Yarın bu işi görürüm diyorsun ama şunu iyi bil ki gün geçtikçe o dikenler daha çok yeşerip kuvvetleniyor haberin yok. Onu sökecek olan da yaşlanıp kuvvetten düşüyor. Yaşlanıyorsun çabuk ol demiş vaktini boşa falan geçirme. Gerçekten de öyledir. Sen her bir kötü huyunu bir diken bil diyor Mevlana. Her kötü huyunu o dikenler kaç keredir senin ayaklarına battı, seni yaraladı, perişan etti. Sen kendi tabiatından hastalandın, fakat sende duygu olmadığından, hastalığın sebebini anlayamıyorsun, diyor. Çirkin huyunun başkalarını rahatsız ettiğini, yaraladığını bilmiyorsan, kendi yarandan da mı senin haberin yok? Bu durumda sen hem kendine, hem başkalarına dertten, azaptan başka bir şey değilsin. Ve bitiriyor şimdi. Diyor ki, sen ya baltayı al, adam gibi, Hazreti Ali radıyallahu anh gibi, Hayber kalesinin kapısını kopar, yahut şu dikene gül fidanı haline getir. Yani gül fidanıyla aşıla da, senin dikenlerin gül bahçesi olsun. Kuddüs-i Bizim yarın yapacağız, şu gün mutlaka yapacağım diye ileriye attığımız şeyler aynen o diken gibi büyüyüp duruyor. Ve biz bir arpa boyu yol alamıyoruz. İşte böyle olunca yarın okuyacağım, üç sene sonra başlayacağım. Mesela Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmeyen kardeşlerimiz için, eyvah ben nasıl okuyacağım ki, kaç sene acaba talim yapmam lazım diye düşünüyor olabilirler. Halbuki etrafımızda görüyoruz, üç günde, bilemediniz bir hafta içerisinde veya yaşı ilerlemişse, on günde, on beş gün içerisinde en azından kendine yetecek ilk seviyede Kur'an-ı Kerim'i öğrenebildiğini biliyoruz. Ya da namazda okunacak olan kısa sureler vardır. Bu sureleri ezberlemek zor gibi gelse de, bir yerden başlandıktan sonra Allahü Teala kolaylaştırıyor. Ama biz ileriye attığımız zaman o meleklerin raporları maalesef negatif oluyor, olumsuz oluyor. Belki de buruşturulup atılacak, bugünü karla kapatmadığımız bir rapor oluyor o. Melekler, şu falan kişi, şu şu şu kişinin oğlu, şu şu şu kişinin kızı, ''Bu kadar gıybet etti, bu kadar hırsızlık yaptı, boş oturdu, boşu boşuna şunu şunu yaptı.'' diye bunları yazacak. ''Fazla uyumak da boş işlerden bir tanesidir. Az uyumak da vücuda zarardır. Uyku da düzenli. Yemek, fazla yemek de yine boş işlerden bir tanesidir.'' ''Bazı boş işlerimiz günah olarak bize gelir.'' Bazı boş işlerimiz haram olarak gelir. Bazı boş işlerde ne dini olarak bize bir fetva boyutunda zararı vardır ne de vücudumuza zararı dokunur bazı örnekler verdim ama gereksizdir. Yani gıybet etmiyorsun, kimseyi öldürmüyorsun ama gereksiz bir işi var. Mesela haram olmayan bir şeyi izliyorsun senin için ama uzun saatler. İzlediğinle ilgili kötü bir şey var mı yok ama çok uzun saatler izledin boş şeylerdi bugün bizim cep telefonlarında vakit öldürmek için tabire bakar mısınız yaptığımız gibi vakit öldürmek yani o kadar çok vaktimiz var ki öldüreceğiz artık yani çok vaktimiz var bu vakti efendim, o kadar bol bulduk ki ne yapacağımızı düşünüyoruz halbuki tam tersine Ashab-ı kiramın, Allahü Teala hepsinden razı olsun, amin. Hayatının şiarı olan, en önemli rehberleri ve bizim rehberimizde olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nasıl bir hayat yaşamış? Bir günü diğerine benzemeyecek demiş sizin. Bugün şunu şunu yapıyorsanız bir adım atacaksınız, bir şey daha ekleyeceksiniz. Müslümanın bunalması, canının sıkılması, efendim, ne yapacağından habersiz bir şekilde durmayacağını bize anlatmış. Düşünün ezanlar bile öyle. Beş vakit ezan okunuyor. Ve bu ezanlar belli vakitlerde oluyor. Hepsi sabah ağırlıkta veya akşam hava karardıktan sonra da olabilirdi. Zamana yayılmış. Her şeyin bir zamanı var. Değerli kardeşlerim peki madem böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Müslümanları okatma, atma, yüzme, efendim ve ata binme gibi o zamanki branşlar varmış. Onlara sevk ederdi, teşvik ederdi. Hanımlara da fıtratlarına göre örgü, dikiş, nakış, ev işleri gibi faaliyetler tavsiye etmişti. Şimdi görüldüğü gibi bunların her biri insana bir zarar veriyor mu? Hayır fayda veriyor bir ev hanımının. Efendim, evinde disiplinini bozmadan çalışmasında ne zarar var? Örgüsünü yapmasında, hatta bunları satmasında, eğer helal dairesi içerisinde olursa, muhatap olmazsa ve boş işli fazla miktarda olmazsa, ne zararı var? Faydası vardır. Yani insanlar boş kaldıkları zamanlarda yanlış işlere düşmekten korunurlar ve daima gelişip yükselirler. İslam'ı her halleriyle en güzel şekilde temsil etmeye hazırlanırlar. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Gerek kılık kıyafetimiz, gerek neredeyiz mesela oturduğumuz mekan, İslami hassasiyetleri mutlaka muhafaza etmelidir. Bu dikiş nakıştan bahsetmiyor. Mesela dışarı çıkacağız ya, o ok atmaymış, yüzmeymiş, buraya gidip gelirken de ben spor yapıyorum, yürüyorum, bunun neresi zararlı deyip de Hangi kıyafetlere uymam lazım? Bunlardan ödün vermemem gerekiyor ve kız erkek karışık şekilde bunun yapılmaması gerekiyor. Bunu da sizlerle paylaşalım. Efendim adamın birinden bahsedeceğim size. Bugünün birçok insanına belki de örnek olacak bu. Konuyu çok daha iyi anlayacağız bu vereceğim örnekle beraber inşallah. Hem de bir ders olmuş olsun. Gereksiz birçok videonun, yapımın, incir çekirdeğinin içini bile doldurmayacak kadar yarar bile sağlamayan, boş vakit öldürdüğümüz bu YouTube videolarından bir demet belki de aklınıza gelecek. Hikaye şöyle, padişahın huzuruna bir adam getirmişler. Adamın bir hüneri varmış. On adım öteden fırlattığı bir ipliği, on adım ötede bulunan küçücük bir iğnenin deliğine geçiriyormuş. Ne kadar ilginç. Bunu başarmak için kırk sene çalıştığını söylemiş adam. Padişah, bizim gibi o da şaşkın. Yanlış duymadım değil mi demiş. On adım öteden şu küçücük iğnenin deliğine o ipliği geçireceksin. Evet demiş. Hadi göster bakalım hünerini. Adam, iğneyi bir sefaya saplamış, geri geriye, On adım saymış. İpliği sağa çekmiş, sola çekmiş, şöyle gözünü kısmış falan derken atmış ipliği. Ve gerçekten iplik iğnenin o küçücük deliğinden geçmiş. On adım mesafe. Herkes şaşkın, padişahın yanındakiler de, padişahta. Tekrarla bakalım demiş padişah. Tesadüf olmasın. Peki efendim demiş, adam yerden ipliği almış. Tekrar on adım geriye çekilmiş. Aynı hareketleri yapıyor. Bir atıyor, tam isabet iğne. Delinden iplik geçti. Padişah bir daha bir daha ne kadar tekrarlattırırsa tekrarlatsın. Üç defa, dört defa almış. iplik yine hedefini bulmuş mu? Bu sefer padişah vezirini çağırmış. Derhal demiş şu adamı, ödüllendirin. Baş üstüne, haşmetlüm, ne buyurursunuz deyince... Bu kişiye demiş tam yüz altın verin. Tam adam sevinirken yüz de sopa vurun buna demiş. Eyvah adamın suratı beti benzi gitmiş. Aman efendim demiş bu nasıl iş? Bu nasıl ödül? Padişah adama demiş ki yüz altın hünerin için o kadar ter döktün ama bu yüz sopada Böyle lüzumsuz bir işe yıllarını harcadığın, heba ettiğin için demiş. <gülüyor> Arkadaşlar var yani var var. Her birimizde var. Ne ediyor belli olmayan, sırf bilmem kaç kez video tıklansın, izlensin, YouTube'dan para kazansın, 3-5 kuruş ayda gelecek. Lütfen beğenin ne olur yalvarıyorum, sayfayı beğenmeyi unutmayın. Beğenmezseniz valla size küserim, daralırım. Ne kadar pandomimler, palyaçoluklar, içerik üretmeye çalışan insanlar var. Neden? Yeni bir video ortaya koyması lazım. Geçen hafta bir bakalım dedik buradaki arkadaşlarla. La havle ve la kuvvete illa billah. Ağzı alınmayacak şeyler. Ve bunlar saatlerce izleniyor. Neredeyse bizde 15-20 dakika... A şunu da bir izleyelim, bunda ne varmış?'' dedik, baktık biz de izliyoruz yani. Nefse de hoş geliyor, aptalca şeyler çünkü. Aynen kim gibi o adamın 40 sene boyunca, ne yaptın sen? Efendim bu ipliği delikten sordum. aferin sana. Bugün izlediklerimiz, dinlediklerimiz, örnek aldıklarımız, takip ettiklerimiz, izinden gittiklerimizin faydası nedir? O izlediğiniz şeyin faydası nedir size? Dünyaya. Faydası nedir? Dünya ve ahirete dinlediğiniz, izlediğiniz şeylerin faydası nedir? Bunun cevabını veriyorsanız, işte o bugünkü programımızın konusu olan, meleklerin şahitliğinden kurtarırsınız kendinizi. Olumlu yönde olur bu. Raporlarınız güzel olur. Aferin alırsınız. Ama eğer, sosyal medyada veya işte bu video platformlarında, ''Gereksiz, sadece gülmek için veya merak, can sıkıntısı işte'' dediğiniz şeylerle vaktinizi öldürdüyseniz, o videoları hazırlayanlar nasıl büyük bir zan altındaysa, biz de o gereksiz, saçma şeyleri izlediğimiz zamanımızı öldürdüğümüz için aynı sorgu ve sualde olacağız. Mevzu bu. Bununla ilgili Osmanlı'dan da şöyle bazı misaller vermek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Allah rahmet eylesin. Bahçıvan olduğunu daha önce duymuş muydunuz bilmiyorum. Bitkilere, börtü, böceğe çok meyilli, efendim, rabeti olan bir insandı. Ayrıca ok için parmağa takılan yüzükler, kemer tokaları ve biçeyler, böyle biçer döverlerin eskileri vardı ya şöyle, onların saplarını falan imal edermiş. Diğer padişahlara bakıyorsunuz bazılarını, Edebiyatta hatta efendim şiirde neler neler olmuş. Mesela dördüncü Murat'tır değil mi? Uyan ey gözlerim. Gafletten uyan der mesela. Onunla inşallah bitireceğiz programımızı. Bir padişah yazıyor. Düşünebiliyor musunuz? Padişah yazıyor. Sabah namazını azıcık geç kalkmış. O da gece bilmem kaça kadar çalışmış devlet işleriyle beraber. Ondan dolayı Mesela böyle bir durum yaşamış biz bugün bunu böyle Ramazan ayında efendim e, güzel bir musiki olarak duyuyoruz. Aa, ne güzel uyan ey gözlerim gafletten uyan diye başlıyor ama ne anlatıyor abi ne anlatıyor 3. Murat Sultan 3. Murat onu anlatacağım programımızın sonunda. Konumuza gelecek olursak kim ne yapıyordu başka? Yavuz Sultan Selim Han e, kuyum işleriyle ilgileniyordu. O da yüzüklere meraklıydı. Efendim Sultan 1. Mahmut Han Allah rahmet eylesin. Hilalciymiş. E, bazı eserler çıkarılmış, Kuyum işleriyle kuyumculuk işleriyle de ilgilenmiş. Bazı ürünlerini sattırırmış. Toplanan paraları sadaka olarak dağıtırmış. Bir gün demiş ki. Yardımcısı, efendim demiş, milletin hazinesi sizindir. Niçin siz böyle uğraşıp zahmet ediyorsunuz? Zaten hani maaşınız vesaire kimse bir şey sormaz. Demiş ki, milletin hazinesini millete sarf etmek lazım. Ayrıca insanın çalışıp alın teri dökerek kazandığı paranın zevki başka demiş. Gerçekten öyle. Sultan Abdülhamit Han, yani ikinci Abdülhamit, rahmetullah aleyh. O da çok büyük bir deha. Hem atıcılığı var, efendim, yüzmesi var, ata binmesi var. Aynı zamanda süsleme işleriyle tahta üzerine motifleri mükiş bir şekilde yapmış. Efendim, usta bir marangoz demişler zaten kendisine. Kendisi hakkında şöyle bir kıssa nakledilir. 1897 yılında Yunanlarla harp edilmiş, artık zafer kazanılmış ama çok fazla sayıda yaralı mehmetçimiz var. İstanbul'a gelmiş onların hepsi, Abdülhamit Han çağırmış yaralıları. İstanbul'da Gümüşsuyu Hastanesi'nde, Şişli'de yeni yaptırdığı Eftal Hastanesi'nde ve Yıldız Sarayı'nın bitişiğinde sergi binasına bu dört yere yaralıları getirmiş, orada tedavilerini başlatmış günden güne takip ediyor yaralıları gidiyor geliyor haberler alıyor oradan bir gün marangozhanesine gitmiş çağırmış yardımcısını bana demiş 150 tane baston ağacı kes yüzbaşı şaşırmış efendim ferman sizindir lakin bu kadar baston ağacını ne yapacaksınız yüzünde Abdülhamit Han'ın Allah rızası için bir işi yapmanın mutluluğu var. Ben demiş araştırdım. Askerlerimizin birçoğu ayaklarından yara almış. Bunlar iyileşseler bile ileride bastona ihtiyaçları olabilir. Onları hastahaneden taburcu edip, memleketlerine gönderirken kendilerine birer baston hediye etmek istiyorum demiş. Nasıl ama? Ve bunu da yapmış. Bu laf değil. Cidden bu bastonları yapmış ve Hediye etmiş. Güzel dinimiz İslam'ın en temel gayelerinden bir tanesi kardeşlerim, Hayatı şu dünya hayatını anlamlı kılmak. Boş, anlamsız, her türlü söz ve davranıştan uzak bir hayat yaşamamızı istiyor. Faydasız, boş bir şeyle karşılaştığımız zaman, Kafamızı çevirip gitmemiz gerekirken, Nefsimiz bunu o kadar çok istiyor ki üzüm üzüme kararır misali bir arkadaşımızın yanındayız. Bir bakmışız bir ay sonra onun gibi olmuşuz. O yüzden etrafımızdaki da çabalarının hangi işle iştikal ettiklerinin zamanı nasıl yaşadıklarının bilincinde olmamız lazım. Örneğin anne baba olarak bizler elimizde cep te telefonlarıyla emme basma tulumba gibi kafamızı bir Efendim indirip bir kaldırıyorsak, çocuklar buna şahit oluyorsa, çocuklar erişkin hale geldiklerinde telefon hastası olacaklardır. Eğer bizler te televizyonsuz yapamıyorsak, yemek yerken televizyon, uykuya dalmadan önce televizyon, misafirliğe gittik televizyon, televizyonsuz yapamıyorsak eğer bu da bir bağımlıktır ve çocuk bunları görecek ileride o da bu şekilde hayatına devam edecektir ve bu derslerini de etkileyecektir. Çünkü dikkat dağınıklığı bu zamanın hastalıklarında. Biz sigara içersek, oğlum kızım küllüyü getir bakalım dersek veya biz yalan söylersek veya sözümüzde durmazsak oğlum kızım yarın sizi şuraya götüreceğim inşallah. Veya şu e, şekeri alacağım sana veya kek yapacağım dedi annesi ama yapmadı. Ne aldı ne yerine getirdi. Yani demek istediğim bizim tüm olumsuz örneklerimiz çocuğa yansıyor. Sorumsuz, annesi ve babası bir şey demeden bir şeyi yerine getirmeyen bir insan oluyor. Ve bugün maalesef çoğumuzun evladı hadi yavrum namazını kıl, hadi oğlum canım benim namazını kıl demeden namazını kılmamasının sebebi belki de budur hal ve hareketlerimizin tesir etmemesinden kaynaklanabilir. Arkadaşlar, dilimizden dökülen her bir söz, elimizden çıkan her bir iş mutlaka bizden sorulacak. Her şey ama! Biz insanların özel ev hallerini araştırmaya, insanlar arasında laf taşımaya, fitne ateşini körüklemeye yönelik her türlü kelamdan uzak kalmalıyız. Yunus Emre'nin Allah rahmet eylesin çok güzel dizeleri var. Diyor ki sözünü bilen kişinin yüzünü al ede bir söz. Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola zehirli aşı bal ile yağ ede bir söz. Öyle bir söz söylersin ki, Ortalık şenlenir. Tam insanlar birbirlerine belki yürüyecekler. Çok sinirli bir efendim ee, andasınız. Ortam oldukça gergin. Bir güzel şey patlattınız böyle. Hadi bakalım ya kardeşlerim falan. Bir yemek yerim, çay içerim şöyle. Ortalık barış, şen şakrak. Ama bazen de insanların birbirlerini öldürdüğü bir zaman olur. Sen bana böyleme dedin. Evet dedim ne var yani falan derken başka şey. Peki dilimizin bugünkü konuyla alakası ne? Gıybet. Gıybet olmasa bile çok konuşmak. Yunus Emre diyor ki: Sen ağzından çıkana dikkat et. Bu da zaten boş vakitlerden bir tanesi. Bu da yine Bugün sizlerle paylaştığımız meleklerin şahitliğinde raporlarımızda bir eksi not olarak kalır. Söz gümüşse derler sükut altındır. E ben konuşmadan yapamıyorum. O zaman az konuşmaya çalışacağız. Ağızdan çıkan söz boşlukta kalmaz. Ya bizim sağ tarafımıza yazılır ya da sol tarafa. Dünyada böyle bir söz yok. Öylesine bir söz, hayır ya hayırlıdır ya hayırsızdır. Yani ikisinin arasındadır diye bir şey olmaz. Ya gerçekten dünya için, ahiret için, senin için yararlı bir bilgidir veya yararsızdır. Bir söz söylerken, hem kendi hem karşımızdakinin ahiretini düşünerek konuşmamız lazım. Arkadaşımızı seçerken de böyledir. Yine söz... İnsanın terazisi derler. Fazlası ziyandır, azı tam karardır. Az konuşan kınanmaz, üstelik itibarı da çok olur. Çok konuşmak dostluğu bozar, Lüzumsuz konuşmak ayıpları açar, Acı söyleyenden de dostları bir gün kaçar derler. Kardeşlerim, Hayırlı bir söz söyleyeceksen söyle, Yoksa sus der büyüklerimiz. Hazreti Lokman aleyhisselam misafirlerine en iyi ikram olarak dil ile kalbi getirdi diyor bir eserde. Şaşırmışlar. Allah Allah bu nedir diye. Başka bir zaman olmuş. En kötü yemek olarak yine dil ile kalbi getirmiş. Nedenini sormuşlar. Demişler ki bu niye böyle? En iyisi dedik dil ile kalp geldi. En kötüsü nedir dedik yine dil ile kalp geldi. O da cevap vermiş. Dil kılıç gibidir. İyi kullanırsan kendini savunursun. Kötüye kullanırsan intihara sebebiyet verirsin. Kendini öldürürsün. Ne güzel bir örnek. O yüzden ağzımızdan çıkan boş şeylerden de kurtulmamız lazım. Öz konuşmak, yeterli derecede konuşmak... Ve çok fazla da ayrıntılara kaçmamak lazım. Çok güzel bir söz var. Kime sır söylersen onun kulu olursun. Çünkü açıklanan sır yayılır muhakkak. Sır saklamayana da denir ahmak demiş. Bugün şöyle bir hayatımıza baktığımız zaman. Faydalı bir işin, yapılan işin salih bir amel olmasının... Bizim o raporlarda ahirette yatırım olarak bugünkü kârımızın yüksek olmasını istiyorsak, nasıl bir amel, nasıl bir salih amelimiz olacak ki bu günlük devir daimde hep artılar bizimle olsun. Bir, arkadaşlar sağlam bir imanımız olacak ve niyetimiz sağlam olacak. Yine o amelimiz Kur'an'a ve sünnet'e, Uygun olacak. Doğru zamanda, Doğru işi ortaya koymuş olacağız. Bize faydası olduğu gibi, Etrafımızdakilere de faydası olacak. Ve bir zararı ve kötülüğü ortadan kaldırıp, iyiliği ve yararı insanlara sağlayacak. Eğer diyor bu 4-5 madde olursa, Salih bir amel yapmış olursunuz. Bir hadiste şöyle buyuruluyor. Her yeni gün, insana şöyle seslenir. Ey insanoğlu! Ben yeni bir anım. Yaptığın işler konusunda ben senin şahidinim. Öyleyse beni hayır işleyerek iyi değerlendir ki, lehine şahitlik edeyim. Çünkü ben bir daha geri gelmeyeceğim. Gündüz böyle dile geldiği gibi, gecede aynen böyle dile gelir, o da bunları söyler. Evet. İki nimetten bahsedilir. İnsanların çoğu bunlardan faydalanmak hususunda aldanır ve değerini hiç bilemez. Bu iki nimet sıhhat yani sağlık ve boş vakittir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh da diyor ki, Üzerine güneşin battığı, ömrümün eksildiği, ancak amelimin artmadığı bir güne duyduğum pişmanlık kadar başka bir şeye pişmanlık duymuyorum. Çünkü her gün gün doğuyor, gün batıyor. Ama amelim artmadıysa, eyvah o geçen ömrüme! Eyvah bir salavat okumadığım, dua etmediğim, birine maddi olarak olmasa da, hal hatır sorarak, sevap niyetiyle Allah rızası için, elimi uzatmadığım, sesimi duyurmadığım bir güne vah! Ne güzel insanlar yaşamış değil mi? i̇mam Gazali rahmetullahi aleyh ile başladık. Onunla bitirelim yavaş yavaş. Bir eserinde diyor ki, şunu iyi bil ki, senin en güzel halin, konuştuğun zaman, dilini gıybetten, dedikodudan, yalandan, korumandır. Bir de sana ve hiçbir Müslümana zararı olmayacak mübah şeyleri konuşmandır. Fakat sen, İhtiyacın olmayan, gereksiz kelimeleri sarf edersen, onunla zamanını zayi etmiş olursun ve dilinle konuştuklarının da hesabını tek tek verirsin. Değerli olanı feda edip, karşılığında değersiz olanı almış olursun, diyor. Kulun sermayesi, vakti arkadaşlar. Bizim ahirette geçer bir paramız, akçamız, ökçemiz, liramız yok. Bizim, Sermayemiz vaktimiz. Vaktimizi boş şeylere harcarsak, ahirette sevabı elde edemez ve gerçek sermayemizi yitirmiş oluruz. Bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Boş ve gereksiz işleri, yani malayâneyi terk etmek, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Boş işleri terk etmek, Kişinin Müslümanlığının göstergelerindendir, güzelliğindendir düzeltiyorum. Bizler de o zaman programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken şöyle bir tekrar ederiz. Beni ilgilendirmeyen şeyler konusunda kimseye akıl vermeyeceğim. Beni ilgilendirmeyen konular, bilmediğim konular hakkında konuşmayacağım. Efendim, çünkü nice konuşanlar vardır ki, Kendisini ilgilendiren konuyu yerinde söylemez, sonunda sıkıntıya düşer. Nerede ne konuşacağımı bileceğim. 2- Arkadaşın yanında yokken, onu senin hakkında söylendiğinde hoşlanacağın sıfatlarla yani gıybet etme. Sadece arkadaşın değil, akrabalarını da kimseyi arkasından çekiştirme. Yaptığın bir iyiliğe mükafat alacağını, kötülüğe de ceza göreceğini bil. Yumuşak huylu ol. Ahmak ol. Hiç kimseyle ne olursa olsun mücadele etme. Çünkü yumuşak huylu olan sana kalbiyle buğz eder. Ahmak da diliyle eziyet verir. Nasıl olsa bana cevap vermiyor ki, aman ne desem de ha ha diyor. Hayır, o yumuşak huyludur kalbinden sana bir kırgınlığı geçer ama kalplerin sahibi Celle Celaluhu, her anı bildiğinden dolayı dava, ahirete intikal edebilir, orada daha büyük sıkıntılar yaşayabilirsin. Hasılı, boş işler, kendisiyle hiçbir hedef gözetilmeyen, böyle laf olsun diye, iş olsun diye, ömür tükensin diye yapılan boş işler, boş konuşmalardır. Ayrıca, İslam'ın bir insana getirdiği o sorumluluğu anlamaktır. Bugünkü paylaştığımız mevzu, sorumluluklarını bilmeyen insandır. Boş iş, bir insanın hayatında, kadın olsun, erkek olsun, ne kadar fazlaysa eğer, bu insan, bir anlamda gereksiz insandır. Çünkü kendisine verilen bunca yükü, yerine getirmek dururken başkalarının yanlışlarıyla eksikleriyle onları eleştirmek yargılamakla hayatını idame ettirmektedir ama ne Allah'u tealaya karşı ibadetlerini yapmakta ne farzlara uymakta veya yapma dediklerinden uzak durmaktadır. Bu da boş işler yapanlar için büyük bir tehlikeyi barındırıyor. Değerli kardeşlerim Hasanı Basri radıyallahu an şöyle aktarıyor. Allahu Teala'nın bir kuldan rahmetinin uzaklaştığının alameti nedir? En önemli kısmı en sona bıraktım. Tekrar ediyorum. Hasanı Basri radıyallahu an anlatıyor. Çok değerli bir zat. Allahu Teala'nın diyor, bir kuldan rahmetini uzaklaştırdığının alameti, belirtisi nedir? Cevap, onu, boş işlerle meşgul kılmasıdır. Malayaniyle, boş işlerle. Genelde, bu konuşmada çok olur. Her insan kendini bilir. Şimdi hepimiz, bu anlatılanlardan, özümüze dönerek, bazı edinimler, çıkarımlar yapalım. Benim, şu saniyeler içerisinde şu radyo programını dinliyor olmam veya YouTube kaydını açıp da dinliyor olmamdan haberdar olan Allah Celle Celaluhu hangi odadaysam, hangi arabanın içindeysem veya hangi sokakta yaşıyorsam şu anda ondan da haberdardır. En iyi bildiği halde sırf şahit tutmak için melekleri görevlendirmiş. Benim şu an sağımda ve solumda melekler var ve bu melekler her yaptığımı iyiliği de kötülüğü de yazıyorlar. Namazlarım kayıt altında. Oruçlarım kayıt altında olduğu gibi her ağzımdan çıkan da kayıt altında. Ve benim her gün bir karnem veriliyor. Bugün acaba bu işçi nasıl çalıştı bunun raporları yapılır ya. Fabrikaya girerken veya iş yerine parmak izi alınır. Hangi saatte girdi? Hangi saatte çıktı? Ona göre maaşı belirlenir mesela. Fazla mesai mi yaptı ne yaptı? Onun gibi bizim için hazırlanan bir rapor vardır. Bu rapor acaba melekler tarafından nasıl doldurulmuştur bugün? Biraz buna bakmalıyız. Şu programımız bittikten sonra en azından birkaç dakika bunu düşünelim. Benim şu dakikalarda veya şu saatlerde bir gün içindeki amel defterimde ne yazıyor? Gece ne yaptım ben? Kalktıktan sonra ne yaptım? Ne kadar gereksiz ve lüzumsuz işlerle iştikal ettim? Namazlarımı kıldım mı? Harama baktım mı? Yapmam gereken sözler vardı. Yerine getirmem gerekenler vardı. Onları yapabildim mi? Bunları bir kez daha gözden geçirmemiz lazım. Bugün sizlerle beraber programımızın sonunda söz verdiğim gibi Uyan ey gözlerimle bitirmek istiyorum. Bir sabah namazını devlet işiyle bir gece öncesinde çok uğraştığından dolayı kaçıran Sultan 3. Murat Han Allahü Teala rahmet eylesin kendisine büyük üzüntü veren bu halini ifade ediyor bu şiirinde Uyan ey gözlerim gafletten uyan diye herkese ders ve her devirde kulaklara küpe olması gereken mısraları sıralıyor ardarda Kendisinden de bahsediyor Uyan ey gözlerim gafletten uyan diyor ki bu fani bu dünya fani'dir Sakın aldanma, mağrur olup tac tahta dayanma. Yedi iklim benim, deyu güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Bir padişahı bu kadar üzüntüye boğan, Bir vakit sabah namazını istemeden kaçırması, Ya bizim kaçırdığımız namazlar, duymadığımız, duymamaya çalıştığımız ezanlar, ulaşamadığımız mahzun gönüller bizde bir yaraya sebebiyet verdi mi? Hangi şeyleri kaçırdık hayatımız boyunca ya da neler için, ne hallerimiz için eyvah dedik kim bilir? Eyvahlar beş para etmiyor. Gidenlere hiçbir fayda vermiyor. Boşa giden zaman. Gaflet uykusuna dalıp, yanlışlara aldanıp dünya denen şu handan insanlıktan bir haber gelip geçmek ne fena dünya baki olsa mesele yok hesabını ona göre yaparsın ama fani bir dünya hiçbir varlık kararında da kalmıyor kimse de yaru olmuyor her nefsin ölümü tadacağını 200 defa okusak da 1000 defa ezber yapsak da tadanların elemini defalarca yaşasak da bir türlü unutkanlıktan kurtulamıyoruz. Allahu Teala son nefeste iman ile çene kapıyanlardan eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu şu dünyada faydalı işler yapan dünyadan tüm kul haklarından kurtulmuş helalleşmiş olarak giden hayır ile cennette ümmetle görüşen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında buluşan, sohbet eden, ''Aa sen şu kişi miydin? Ben seni duyuyordum veya okudum kitaplarını veya çok merak ediyordum.'' diye hoş sohbet edeceğimiz zamanları bizlere yaşatsın. Evlatlarımıza iyi insanlar nasip eylesin. Onların da hayırlarıyla kabrimizi nur eylesin. Hasta olan kardeşlerimize şifalar buyursun. Dertli kardeşlerimize derman sadece ondandır derman buyursun. Borçlu kardeşlerimize helal alın teriyle o borçları bir an evvel ödeyebilmeyi nasip eylesin. Ve en önemlisi şu an olduğu gibi son nefese kadar şu amel defterimizi yazan meleklerin sağ taraftakinin çok fazla çalışmasını sol taraftakinin. Canının belki de sıkılacak derecede melekler sıkılmaz ama amiyane tabirle çok fazla bir şey yazmamasını nasip eylesin. Öyle bir hayat, amel, inşallah ibadet bizlerle olsun. Hepiniz en emin olan Allahu Teala'ya emanetsiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'a sımardık.